VEDA hutbesi. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada ebedi olarak bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, Bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, Bu şehriniz Mekke, nasıl mübarek bir şehir ise,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 Borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Allah'ın emriyle faizcilik artık yasaktır. Cahiliyetten kalma bu çirkin adetin her türlüsü ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faizde Abdulmutlib bin oğlu amcam Abbas'ın faisidir. Ashabım Cahiliyet devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu Amcasadem Rebi'anın kan davasıdır. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyetini kurmak gücünü ebedi surette kaybetmiştir. Fakat siz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 meşru bir şekilde her türlü yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size bir emanet bırakıyorum ki, ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet, Allah kitabı Kur'an'dır. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belliiniz. Müslüman, Müslüman'ın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeşdir. Din kardeşinize ait olan herhangi bir hakka tecavüz başkasına helal değildir. Meğer ki gönül hoşluğu ile kendisi vermiş olsun. Ashabım, kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakkınız vardır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını Kur'an'da vermiştir. Var ise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vardır. Babasından başkasına soy iddia eden soysuz yahut efendisinden başkasına intisaba kalkan kör Allah'ın gazabına meleklerin ve bütün Müslümanların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 Allah saygısı ölçüsünden başka bir üstünlüğü yoktur. Ey insanlar! Yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Allah'ın elçiliğini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve öğütte bulundun diye şahadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek şahadet parmağını göğe doğru kaldırarak, Sonra da cemaat üzerine çevirip indirerek şöyle buyurdu. Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab! Şahit ol Ya Rab.